ve Kur'an'da veyahut da şeriatta büyük küfrün çeşitleri diye diyebileceğimiz çeşitleri anlatmaya devam ediyoruz. En son 5.de durduk, değil mi? küfr <gülüyor> şek şüphe küfrü. Bi-elle yezme bi-sidqin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve la kizbihi. Peygamberin ne doğruluğunu ne de yalanlığında kesin bir kanaat sahibi olmasın. Bel je fi in zijn O'nun emrinde şüphe eder. in zijn handen schuift, en hij teruggaat in zijn handen, en hij in zijn handen teruggaat, en hij in zijn handen teruggaat, en hij in zijn handen teruggaat, en hij in zijn handen teruggaat, in zijn handen La'mir yetefihi. Onda şüphe yoktur. Femen tereddede. Kim tereddüt ederse, şüphe ederse. Fi ittiba'i. ittibada, Ma Abihir e bihi Rasulun rasulun getirdiğine ittiba'da. Kim tereddüt ederse. Eau cevweze. Ve yahut cevaz verirse. En yekuna lhaqqu khilafahu. Hakkın onun getirdiğinin khilafı olabilme noktasında bir cevaziyete inanırsa. Fakat kefara, kufra şekil. Bu insan şek küfrü ile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 Wahua is die zaun lichei in mindini islam. Islam din in den birchei dat al gegecht mecht is. Mimma hua ma alum in mindini bil barura. Din Zaruri Olan olancheiler dan birchei dat Aw Sukhriya mecht is. Ew soukriye, Aw al-machter. Ew intikkas, waiuta onu, kuchum semek, exikur mecht. Ew sabbi, waiuta, su mecht is. Swaan kana, sawaun kana hazilan. nasıl olacak? sawaun kana hazi evet sawaun bu şeyin eee ismi. sawaun kana hazilen, au la'iban. Istersen bunu oyun oynayaraktan yapsın, istersen bunu yani böyle söylediği söze dikkat etmeden söyleyerekten yapsın. Ev mucamilen lil kuffarin ve yu'ti ba'za kafirleri hoşnut tutmak için yapsın. Ev fi hali Veyahut de kavga anında bunu yapsın. Evfihali gadabin. Veyahut de kızgınlık anında bunu yapsın. Ve nahviha veya bunun gibi. Fakat ecma'al e'immatu ala kufri fa'ilihi. Imamlar bunun küfür olduğunda icma etmişlerdir. Neye dayanarak bunun küfür olduğunda icma etmişlerdir? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Tebu gazvesinden dönerken sahabenin kurralarıyla dalga geçen insanları Allah Azze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 Fala tafgoed Mahum, Het is een voorbeeld van een ander. Misluhum. Size kitapta şu hüküm indirildi, Allah'ın Het dalga een veya inkar een meclislerde sözü is kadar o meclislerde ne yapmayınız? Oturmayınız, is muhakkak voorbeeld de een ander. Het is een voorbeeld van een ander. Het is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 en dat je geen min al da olursun, demiş Allah kans die je niet kan veranderen. En dat je niet kan veranderen. Oké, dan ga Bu küfrün nevilerinden ve bunun dışında olanlar. Demek ki küfür sadece bunlar değilmiş. Tamam. Bu nedir? Yani burada sayılanlar küfür budur. Bunun dışında hiçbir küfür yoktur, değil, öyle mi? Alimlerin istikra ile, alimlerin istikra ile, araştırma ile Kur'an'dan ve sünnetten küfrün çeşitlerini tespit etmiş oldukları bunlardır. Tamam mı? Naslara dayalı olarak. Yani bir başkası başka bir nasa dayanarak veya bir vakada iyice açıklığa kavuşsun diye bir yedinci madde, bir sekizinci madde, bir dokuzuncu madde çıkarabilir, tamam mı?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 Tamam. 1. Cahalet 2. Tevil 3. İnsanın kendi hevasına tabi olması. Yani hangi küfrü burada alırsanız alın. Mesela küfrü başa dönelim. Örnek olarak söyleyelim. Örneğin diyelim ki cuhut ve tekzip küfrü. Bunun sebebi ne? Cahalet ve heva'ya tabi olmak. Öyle mi? Mesela örneğin küfr iba ibâ ve istikbar.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 Kul hel nunebbe'ukum bil akhsari amali? Size amelleri yönünden en çok hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? Ellezine fi'l hayatid dunya ve ihsabuna ennehum yuhsinun. Sun'a onlar ki amelleri boşa Amu Ama onlar hala güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Mesela tevil. Bu insanları küfürden kurtarmış mı bu şekiller? Kurtarmamış. Öyle mi? Hava ve hevese tabi olmak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 Ijtihad taallookenden, amele taallookenden, meneer, niet. Iemand die dingen de dingen dinden dat bütün neler? Bütün küfürler. Burası man mı herkes tarafından? in de kerk is, dan is hij een ketter. Als je een man kent die niet in de kerk is, dan is hij een ketter. Als je een man kent die niet in de kerk is, dan is hij een ketter. de de de in de bir inançı küfür, bir de ameli küfür. Şimdi meselenin problem noktası anlaşıldı mı? Yani birçok piyasada kendini ilmen nispet eden insanlar da bu yanlışa düşüyorlar. Bak diyor mesela falan alim açıyor kitabı. Falan alim demiş ki el kufru kısmani işte küfrün i'tikadiyun ve küfrun amaliyyun falan. Ya aç bakalım ne altına ne yazmış. Misal demiş ki örneğin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 kendi istedikleri şekilde anlamışlar. Bunu da fayda babından zikretmiş olalım. Evet. Kufrun ne dedik? Gayr-ı muhlis min el-mila dedik. Huve ma la yunaqidu asl el-imanı bel yunqisuhu ve yud'ifuhu. İmanın aslına bu yud'ifuhu demeyelim ve ve yud'ifuhu. İmanın aslına münafi olmayan, imanı eksilten ve imanı zayıflatan amellerdir. Wala hij zijn eigenheid van de islam sıfatını çekip almaz. de islam niet verliezen. Hij zal zijn eigenheid van de heilige islam niet tövbe etmediği zaman. zijn eigenheid van de heilige islam niet yani küçük küfrü. zijn eigenheid van de heilige islam niet verliezen. Hij zal zijn de niet de ja, yani insanları ondan begin was het zo dat je je moest doen, maar je moest je moest doen. Je moest je moest la maar ila moest kufril moest doen. o moest je moest doen, maar haddine de ulaşmaz. maar ma kana min maar je moest olan maar je moest doen, maar je moest doen, maar je moest doen, maar je moest doen, li je moest ...vel azabî, cezanin ve vaidin hak edilmesine gerektiricidir. Dûnel hulûdi fil nâri, ateşte ebedi kalmaksızın. Ve sahibu hazel kufri, bu küfrün sahibi, mimmen tenaluhum şefa'atu şafi'in. Şefaat edenlerin şefa'ati bunlara erişir, bunları kapsar. Ve minel emsileti ala thalike, bunun üzerine misallerdendir. Kufrün ni'me, nimet küfrü, ve kufranil ashiri vel ihsani, iyiliği ve yapılan güzellikleri... Eh Shayabmach in charat mechancur mech, waqita al muslimanu uldulmek, wa Hilfu Bigil Lahi, Allah Tambas Khasna Yeminat Mek, Wata'anu Fin Nesebi, In San Nesebini Tanit Mek Elish Tirmek, Waniyahatwa Alal Meyiti Ulun Uzanawa Koparmach, Bagrib Chagarmahsianet Mek, Wa kawul Mutminili Ahi al Mutmini Ya Kafir, Mutmin Mutmin Kafir de Mesigbi, Ilaghiz Alika Bun the Shundakidar. Bebun the Shundalana. Kalallahu ta'ala Allah Didi. Waait taifatani mina ketelof als lehoe bijna huma. Chad minardani kitaifesa washersa, oralarundu zelten. Wakala nebu sallallahu alayhi wasalam. Pegam bermis de dikke. Sibabul muslimi Fusukun, musumanen, sumek fuster, wakitalu hu kufrun. Onon kitalise, kufrus, sawa smakse kufruder. Pegam bermis de dikke la tergia o kufaran, ben nassa na chaffilero of domain. Yadribu badu kum badin, bazan bazan is een boinu run, Yaani ayatam Umindedi, Rasullah Burda Kfur Dadi, Bizan Nurskibukfurd. Man half a Bihari Lai Fakad Ashraqa u Kafara, <gülüyor> Kim Allah Tam Bash Hasana Yemin Edesa, Shhaziski U Khafiru Mstur, Wautam Shikomstr. Khalath in Tani Fin Nasi Huma Bihim Kuffrun, Ik She Wardir Ki isannarda, O in Sanarda Kfurdur, Atanu Fin nesep Isanaran Nasep Lerni El Eshtil Mek, Unaratanat Mek, Wanniahatu Al Mayiti, Wa Mayti Nuzana Ulunu Zanawa